أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وإلى جميل انبيائي والمسلم وإلى جميل اوليائي والحمد لله رب العالمين Bugün inşallah Allah'ın ayet-i şerimede buyurduğu gibi hitap Resulullah Efendimiz'e idi. De ki işte benim yolum, benim yolum budur, böyledir. Görmek üzere Allah'a davet ediyorum. Ben ve bana tabi olanlar böyleyiz. Allah Subhan'dır. Ve ben müşriklerden değilim de buyurdu. Biz de bugün inşallah görmek üzere Allah'a davet edeceğiz. Aynı zamanda kardeşlerimiz hangi yolu gittiğini anlamaları lazım, yolumuzun ne olduğunu anlamaları lazım. Sizin yolunuz hangi yoldur diye sorulduğunda, hangi yolda yürüdüğünü, hangi yola davet ettiğini inşallah bu akşam hep beraber anlamaya çalışacağız, anlayacağız inşallah. hepimiz mutlaka tasavvufi tarihati biliyoruz en azından genel olarak bir bilgiye sahibiz tasavvuf yolu ihsan yoluydu tasavvuf ihsan yolu demektir yani Allah'ı görüyormuşçasına ona avdolma yoludur aynı zamanda İhlas yolu demektir. Yani Allah'a halis olarak kul olmak, avd olmak yoludur. Hangi yol olursa olsun, eğer o yol haksa, gerçekse, onun kaynağı Kur'an'dır. Bütün tarikatlar, bütün meşrepler, hepsinin Kaynağı Kur'an'dır. Yollarını Kur'an'dan çıkarmışlar. Kur'an'a göre yolu yürümüşler. Her bir tarikat yolunu çizen geçmişteki pirler hepsi de yolu Kur'an'dan çıkarmıştır. Kendileri bu benim yolumdur dememişler. Sonra gelenler yolu ona izafe etmişler. Falanca'nın yolu demişler. Bize göre bu doğru bir kelime değildi. Çünkü yol Allah'ın yoluydu. Falanca'nın yolu olunca sanki o Kur'an'da yokmuş gibi, Allah öyle emretmemiş gibi, Resulü öyle yapmamış da, sonra gelenler kendine göre bir yol çizmişler gibi anlaşılır ki, bu yanlış anlamadır. Mesela, Kadiriler var, Nakşiler var, genel olarak böyle iki bölüme ayrılır. Biri sesli zikir yapar, biri sessiz yapar, biri, Aşk, muhabbet yolunu benimser, öteki haşyet yolunu tercih eder. Sonuçta ikisi de Allah'ın emridir. O zatın kendine göre gittiği yoldur. Bir de mutlaka duyuyoruz. Vahdet-i vücut deniyor, vahdet-i şuhud deniyor. Yani bütün varlıkta Allah'ın tecellisini müşahede etmek, öteki kendini de dahil edip, kendinde de Allah'ın tecellisini, müşahedeyi katıyor oraya. Bunları geniş geniş anlatmayacağım. Kısaca bilgimiz olsun diye söylüyoruz. Bununla beraber her velinin mutlaka bir meşrebi vardır. Yani... Kendi gönül aleminde gittiği bir yol vardır. Hiç kimse için o velinin gittiği yol genel olamaz. Böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü Resulullah Efendimiz buyuruyor da aleyhissalatü vesselam, her gönülden Allah'a bir yol gider. Herkesin kendi gönlünden o yolculuğu yapması gerekir. mürcid Kamil kendisiyle beraber olanları, Onları onların gönlünden Allah'a vasıl eder. Onların gönlünden Allah'a yolculuk yaptırır. Bu yolculuğu yaparken bunu Allah'ın vahyiyle yapar. Allah'ın emriyle yapar. Resulullah Efendimiz'in sünnetiyle yapar. Hiç kimse kimsenin yolundan yürüyemez. Böyle bir şey mümkün değildir. Eğer yürüyorsa, yürüyebilirse... O onunla aynı demektir. Allah kopya çekmemiştir. Her bir insan özel olarak yaratılmış yolu da özeldir. Nasıl ki özel olarak yaratılmışsa fetratı ayrıysa yolu da ayrıdır. Yolu da özeldir. Allah'a giderken özel bir yol takip eder. Kendi gönlünde. Mürşid-i Kamil kendisiyle beraber olanların yolunu bilir onu gideceği yoldan taşır, götürür. Neyle götürüyor? Allah'ın vahyiyle. Onun için kimseye ait bir yol yoktur. Yol Allah'ın yolu, Resulü'nün yolu. Eğer yol Allah'a gidiyorsa bu böyledir. Gidenler de o yoldan gitmiştir. Allah'a vasıl olanlar da vahiy yolundan, sünnet yolundan yani canlı Kur'an'ın yolundan vasıl olmuştur. Kimse kafasına göre bir yol üretmemiş. Kendi meşrebine göre, kendi gönül alemine, gönül yoluna göre yolu yürümüş. Diğerleri de onu takip etmeye çalışmış. Bu takip bize göre doğru bir şey değildir. Neyi takip etmesi lazım? Kendi gönlünden gitmesi gerekir çünkü. Dayandığı Allah'ın vahyidir, Resulullah'ın sünnetidir. Yolu giderken ben şeyhime uyuyorum, mürşidime uyuyorum, kocama uyuyorum değil. Kime uyuyorum? Ben Kur'an'a uyuyorum. Ben Allah'ın vahyine uyuyorum demesi gerekir. Yolu da öyle yürümesi gerekir. Yoksa şeytan yolda bin bir türlü vesvese verir. Ya doğru değilse ya ötekinin ki daha doğruysa dedirtir. Yorul bir yerinde bunu söyler falancalar böyle yapıyordu belki öyle daha kolaydı dedirtir Allah Resulullah Efendimiz'e de ki işte benim yolum budur görmek üzere Allah'a davet ediyorum ben ve bana tabi olanlar böyleyiz ona tabi olanlar onun yolunda yürüyenlerdir onun varisleridir. Yani mürşid-i Sonra diğerleri de evet, mürşid-i kamillere tabi olur. Yol onların da yolu olmuş olur. Ama yol Allah'ın yolu. Allah'ın Resulüne öğrettiği yoldur. Ve Allah Sübhandır de. Öyle akılla onu anlamaya çalışma. Bu yol ancak giderken anlaşılır. Yolu yürürken bunu anlarsın. Elimle anlaşılan bir şey değildir. Allah Sübhandır. Yani ben Allah'ı göreceğim diye baş gözüyle eğer sen bunu anlarsan Allah'a subhan demedin, münezzeh demedin. Allah'ı kendi seviyende görmüş oldun. Böyle anlama Allah subhandır dedi bir kere. Ve ben müşriklerden değilimdi. Tam bir tevhid, tam bir la ilahe illallah değiştir bu. Tevhid yolu. O zaman tasavvuf yolu demek, ihsan yolu demek, tarikat yolu demek, tevhid yolu demektir. Bütün şirklerden kurtulmak demektir. Bu yol bizim yolumuz. Bize uyan kardeşlerimiz, eğer onlara sorulsa, hangi yoldasınız, hangi tarikatta, hangi tasavvufda diye sorulsa, Söylememiz gereken şey nedir? Bizim yolumuz Allah'ın Resulüne vahyettiği yoldur. Muhammed'i yol. Kitabımız herhangi bir velinin kitabı değildir. Allah'ın kitabı. Bizim için örnek de Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamdır. Her bir mümin için bu böyledir. Bunun için mürşidin arada durması doğru değildir. Evet, önde yürür ama araya girmez. Eğer böyle olmazsa, insanlar boş yere kendini oyalar. Kendini kandırır. Hiç kimse kimseye yardım edemez. Allah, Allah, her birimizi kendisine davet etmiştir, vasıl olmaya davet etmiştir. Yoksa gittik işte falan müşidiye tabi olduk, o bize yardım eder, o bize şefaat eder. Yanlış. Yanlış. Hatta bu, bunun adına şirk denir. Allah senden Hazreti İnsan olmanı istiyor çünkü. müşidi Kamil demek, Kamil manadaki kul demek, abd demek. Onunla beraber abd olmayı öğreniyorsun. Allah'a abd olmayı öğreniyorsun. Abd olma yolunda sana yardım eder. Seni Allah'a taşır. Allah o vazifeyi ona vermişse, o yetkiyi ona vermişse, Allah'ın emrettiği gibi yapar. Yani Allah'ın vahyine uyar. Hayali bir yolda yürümüyoruz. Allah'ın vahyettiği yolda yürüyoruz. Allah'ın yolunda. Yol Allah'ın yoludur. Allah'a giden yoldur çünkü. Birilerinin yolu değildir. Birilerinin yolu olmaz. Eğer yol Allah'ın yoluysa Allah'a gider. Allah'a vasıl olmuş olanlar, Allah dostları, veliler, müşir-i kamiller Allah'ın yoluna uymuştur. Sonra gelenlerin de o nasıl Allah'ın yoluna uymuşsa, vasıl olmuşsa onların da öyle o yolda yürümesi gerekir. Bunu anlaması gerekir yalnız. Anlamadan olmaz. Anlamadan olursa şeytan ayağına çelmeyi takar, onu çukura yuvarlar. Yol Allah'ın yolu değil çünkü. Eğer yol vahiy yolu değilse yolu Allah çizmemişse göstermemişse mutlaka o yola bir şeyler katılmıştır. Farklı fikirler, farklı düşünceler yani bir nehir akarken çerle çöple dolar. Doğrusu da vardır, yanlışı da vardır. Yanlışa düşmemek için yolu Allah'tan öğrenmek gerekiyor, vahiden öğrenmek gerekiyor. İnşallah bu akşam onu öyle yapacağız. Önce ilgili ayetleri okuyayım. Allah Ayet-i buyuruyor. Allah'ı unutup Allah'ın da kendilerini, kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Allah kendisini unutmayı memn etti. Değil mi öyle? Beni unutmayın dedi. Beni unutursan ben de sana seni unuttururum dedi. Yani kim olduğunu unutursun. Hazreti insan olduğunu unutursun. Nereye? Gideceğini unutursun. Ne yapacağını, ne yapman gerektiğini unutursun. Allah'ı unutan kendini unutmuş. Unutmaması için ne yapması gerekir? De ki işte benim yolum. Basiret üzere, görmek üzere sizi Allah'a davet ediyorum. Ben ve bana tabi olanlar böyleyiz. Eğer sendi Resulüme tabi olacaksan bu böyledir dedi. Ve Allah subhandır. Aklına göre anlamaya çalışma onu. Allah'ın zatı hakkında tefekkür edilmez. Allah esmasıyla bilinir ve tanınır. Allah kendini esmasıyla tanıtmış. Esma perdelisini aralarsam, evet, zatı müşahede olur. Ve ben müşriklerden değilimdi. Sen Allah'ı unuttuğunda... Rabbini unuttuğunda, görmediğinde hatta, huzurunda olduğunu tatmadığında şirke düşüyorsun. Az veya çok, küçük veya büyük şirke düşüyoruz demektir. Allah'ın huzurunda nasıl durmamız gerekir? Yani nasıl tefekkür etmemiz gerekir? Kul Rabbini düşününce beni yaratan Rabbim demesi gerekir. Beni yaratan Rabbim. Evet. Allah nasıl tanıtıyor kendini? Allah her şeyi yaratandır buyurdu. Rabbimizi düşündüğümüzde böyle düşünmemiz gerekir. Allah her şeye kadirdir, her şeye gücü yetendir. Allah her şeyi görendir. Herkesi, her şeyi işitendir. Allah her şeye şahittir. Allah her şeyi ilmiyle ihata edendir. Beni yaratan Rabbim deyince böyle düşünüyoruz. Ne yana dönersen dön, Allah'ın veşi oradadır dedi. Ne yana dönersen dön, Allah'ın veşi oradadır. Nerede olursanız olun, o Allah sizinle beraberdir. Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Allah size şah damarınızdan daha yakındır. Allah insanları ihata etmiştir. Çepeçevre kuşatmıştır. Allah dilemeden siz dileyemezsiniz. Allah kula nasıl yakındır? Kul Allah'ın yakınlığını düşünürken, nasıl düşünmeli, nasıl tefekkür etmeli bunu anlamamız gerekir. Bütün bu ayetlere bu şekilde iman etmemiz gerekir. İman etmek sadece anlamak ya da inanmak değildir. Aynı zamanda bunu tatmaktır. Yoksa imanı tatmamış oluruz. Ayetleri olduğu gibi okuyayım. Biz de Rabbimizin bize olan yakınlığını anlamaya, tatmaya çalışacağız inşallah. Eğer doğru bakarsak, doğru anlarsak, doğru düşünürsek bize perde açılır. Gerçek manadaki perde açılır. Evet. ayetlerin numarasını, sürenin ismini de vereyim. وَلَا تَكُونُ كَلَّذ۪ينَ Nesullah Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Öyle yapmayın. Allah'ı unutmayın. İnsanlardan bir kısmı Allah'ı unutuyor, siz Allah'ı unutanlar gibi olmayın. فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Eğer biri Allah'ı unutursa Allah da ona onu unutturur. O kendini de unutmuş olur. Ulayi kehumul fasikun. Onlar fasıklardır. Allahı unutanlar fasıktır. Evet, bu Haşr Suresi 19. Ayetti. Allahı unutmamak için her anda onunla olmak gerekiyor. Her anda onun yakınlığını tatmak gerekiyor. Öyle ki her anda bizimle beraber olduğunu, bizi insani ihata ettiğini, nerede olursak olalım bizimle beraber olduğunu, bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu, o dilemeden bizim dileyemeyeceğimizi bütün bu yakınlığı tatmamız gerekiyor. Buna iman edip tatmamız gerekiyor ki unutmamış olalım. kul hazi de ki işte benim yolum benim yolum budur. Ud ilallahi ala besire Ben görmek üzere Allah'a davet ediyorum. Ena humani tabi ani. Ben ve bana tabi olanlar böyleyiz. Ve subhanallah ve Allah subhandır. Uma ana minel müşrikin ve ben müşriklerden değil. De. Eğer böyle olmazsa şirk ehli olursun. Şirke düşmüş olursun. Görmeyi, şahit olmayı anlatmıştık daha önce. Hem Afak'taki, hem Enfus'taki, hem Allah'ın inzar ettiği ayetleri okuyarak bütün varlık Allah'ın isimlerinin tecellisidir. Neye bakarsak bakalım, o Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Allah'ın emrettiği yerde duruyor ve mutlaka Allah'ın bir ismi orada tecelli etmiştir. Bu durumda neye bakarsak bakalım, Allah'ın bir ismini müşahede etmemiz lazım. Kendimize baktığımızda bütün isimleri görmemiz lazım. Bunları tatmamız lazım. Böyle olunca Allah'ın isimlerini gördük. Görerek iman ettik. Şahit olarak iman ettik. Eşhedü en la ilahe illallah demek de buydu. Ben şahit oluyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. Şahit olmak için görmen gerekiyor. Yani bütün varlıkta evet, insan üzerinde Allah'ın el esmaül husnasını görmemiz gerekiyor. Görüp anlamamız gerekiyor. Görüp sevmemiz gerekiyor. Evet. Bizim yolumuzda bu yoldur. Kardeşlerimiz davet ederken böyle davet eder. Yani Allah'ın vahyiyle davet eder. Allah'ın isimlerini görmeye, müşahede etmeye davet eder. Kendini insani görmeye, şahit olmaya, müşahede etmeye davet eder. Bütün mülkün Allah'a ait olduğunu müşahede etmeye davet eder. Her anda her işin Allah tarafından yapıldığını görmeye, müşahede etmeye davet eder. Etmelidir. Ama bunun için önce kendisinin bunu görmesi, şahit olması lazım. Allahu'l-lezi halaka seb'a Allah gökleri 7 kat, 7 gök olarak yaratmış. Ve mine'l-erdi misle hunne. Aynı şekilde yerden de 7 kat yaratmıştır. Yeteniz zelul emri <Gülüyor> beyne önüne Allah'ın emri o yerle gök arasında iner çıkar sürekli emir yerle gök arasında iner çıkar emri Allah girden indirir melekleriyle indirir tecelli eder indirir aynı şekilde yerde olanlarda yine Allah'ın katına çıkar. Hesabın görülmesi için, hayır da olsa, şer de olsa, huzura çıkar. Günah da olsa, sevap da olsa, huzura çıkar. Yerlecik arasında Allah'ın emri iner çıkar. Bütünlerin Allah'ın emri iner <gülüyor> çıkar. Bütünlerin Allah'ın Biliyor musun? Allah soruyor. Bilmez misin? Senin bunu bilmen lazım ki Allah her şeye kadirdir. Her şey Allah'ın emrinde ve Allah'ın hükmündedir. Ve enne Allahı kad ihata bi şey'in ilma. Allah ilmiyle her şeyi ihata etmiştir. Her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Onun hükmünün içindedir, ilminin içindedir. İlmiyle ihata etmiş ve kadirdir. سَبَّحَا لِلّٰهِ مَا فِي ve وَمَا فِي الْاَرْ Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Rabbini tesbih eder. Rabbinin emrettiği şekilde hareket eder, emrettiği yerde durur, Rabbinin emrine itaat eder. Hakim, Bütün güç, bütün kuvvet, bütün kudret, bütün şeref Allah'a aittir. Her şeyin Allah'ı tesbih etmesi hikmeti gereğidir. Yani Allah'ın bir muradi vardır. Her şeyin bir vazifesi vardır. Her şey neyi nereye koymuşsa orada durur, onun emrinde, onun hükmünde durur. Onu tesbih eder, Rabbine itaat eder. Lehu mulku semawati vel ard ve yumi Göğlerin ve yerin mülkiyeti, melikliği ona aittir. Mülk onundur, hüküm de onundur. Dirilten de odur, öldüren de odur. Ve huve ala kulli şeyin kadir ve o her şeye kadirdir. Huvel evvelu vel akhir. Evvel odur, akhir de odur. Ve zahiru ve batın, zahir de odur, batın da odur. Yani görünen de odur, görünmeyen de odur. Vahyu bi kül şeyin alim, o her şeyi her şeyle bilendir. Her şeye tecelli etmiştir, nuru her şeye tecelli etmiştir. Her şeyle, her şeyi bilir. Yani bir şeyi dışarıdan bilmiyor, onu onunla biliyor. Her zerresiyle biliyor. Allah yakınlığını anlatıyor. Zahir ve batındır. Yani gördüğünüz de onun tecellisidir, görmediğiniz de tecellisidir. Gördüğünüz tecelli, görünmeyen tecelliyi perdelemiştir. Evet. Ayet devam ediyor. O elde gökleri ve Allah gökleri ve yeri altı günde yarattı. Sonra üstteva al arş. aş, sonra aşağı istiva etti. Sonra hükmünü aştan verdi. Aş bütün varlığı, bütün kainatı, bütün galaksileri, bütün gökleri kürsüyü kaplamış durumdadır. Allah emrini oradan veriyor, hükmünü oradan veriyor, oradan idare ediyor. Ya len u Vama fil erd, yere giren her ne olursa, toprağa gömülen her ne olursa onu bilir. Vama yahrulcuu minha, yerden çıkanı bilir. Yani yerden ne yeşerecek, ne büyüyecek, ne çıkacak yerden, nereden su çıkacak, nereden maden çıkacak. Yerden çıkan her ne varsa onu bilir. <gülüyor> gökten her ne inerse onu bilir. Vama yahrulcuu fiha göğe çıkan idabidir. وَهُوَّ مَعَكُمْ اَيْنَ ma كُنْتُمْ Siz nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Bunu anlamak için bu kadar ayeti okuduk, baştan anlamaya çalıştık ki, nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir. Vallahu بِمَا تَعْمَلُونَ basir. Allah yaptığınız... Her aneli her şeyi görür. Lehu mulku semawati vel Göklerin ve yerin mülkiyeti, melikliği, malikliği ona aittir. Hiç kimseye ait bir şey yok. Ve ilallahi turja'ul umur. Bütün işler son emir Allah'a aittir. Hüküm Allah'a aittir bütün işler ona dönderilir. Sizin dönüşünüz onadır. Amellerinizin dönüşü de onadır. Bununla beraber son emir, son hüküm de gene onundur. Ve evet. lillahi merschu vel mauri. Doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ındır. Ve evet. eyneme tuvallu şimdi siz Nereye dönerseniz dönün Nereye yönelirseniz yönelin Allah'ın veşi oradadır Ne tarafa dönersen dön Nereye dönersen dön Sen Allah'ın veşiyle, cemaliyle Zatıyla karşı karşıyasın Ne yana dönersen dön Allah'ın ilmi her şeyden geniştir Her şeyi ihata etmiştir Allah her şeyi ihata etmiştir وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَ تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ And olsun ki insanı biz yarattık. Ve onun, nefsinin ona ne ve sözseler verdiğini biliriz. وَنَحْنُ اَقْرَبُوا اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِدِ Ve biz ona şah damarından daha yakınız. İnsana şah damarından daha yakınız. Şah damarı, can damarı demektir. Ona ondan daha yakınız, ona onun canından daha yakınız. Oyulna leke, inne rebeke, bin Allah hitabı Resulullah Efendimiz'e yaptı. Evet. Hani biz sana şöyle vahyetmiştik. Rabbim bütün insanları ihata etmiştir. Allah insanı ihata etmiştir. Yani kul Allah'ın ihatası içindedir. Allah insanı ihata etmiş. Ve ma jannar ru'yel leti ereyna ke illa fitneten Bir sana o gösterdiğimiz şeyleri insanlar için imtihan kıldık. ve şecereten mel'unete fil kuran. Kur'an'da o lanet edilen ağacı da insanlar için imtihan kıldık. ve onları tehdit ediyoruz, korkutuyoruz ki fema yaziduhum illa tugyanen kebira. onların sadece tuğyanları artıyor. Hakkı hakikati anlamak yerine sadece onların tuğyanı artıyor. İn hazihi tezkire Muhakkak ki bu bir üyüttür. Bu bir zikirdir. Bu Kur'an temizlenme aracıdır, hatırlatmadır, üyüttür. Temen şaette teheze ila Rabbihi sebila. Artık kim istiyorsa Rabbine varan bir yol tutsun. Artık kim diliyorsa Rabbine varan yolu tutsun. Rabbinin yoluna girsin. Rabbine varmak için yolu yürüsün. Ve ma teşaaun illa en Yaşa Allah. Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz. Ayetin devamıydı. Dileyen Rabbine varan bir yol tutsun. Allah dilemeden de siz dileyemezsiniz. Yani senin dilemen de Allah iledir. Kafana göre her şeyi dileyemezsin. isteyemezsin Allah ona müsaade ederse. Allah dilerse sen dileyebilirsin. İnne Allah'a kana alimen hakima. Muhakkak ki Allah alim ve hakimdir. Her şeyi bilendir, her şeyi bir hikmetle yapandır. Eğer bir şeyi seninle diliyorsa bir muradı var. Nedir muradı? Rabbine varan yolu tutasın diyedir. Yani sürekli Rabbin seni kendisine varan yola davet eder, kendisine davet eder. Dilemesini ona göre yapar. Ama kul ondan kaçıyor sürekli. Günde Allah bin sefer onu davet eder. Bin sefer kendi yoluna sevk eder, yürütür. Ama o kaçmaya devam eder. Ya da üç beş sefer davetine icabet eder. Adım atar, yürür. Gerisi gerisinde kaçmıştır. Allah'ın daimi olarak daveti dilemesi, kuldaki dilemesi... Evet, kendisine davettir. Rabbine varan yolu tutması için ona hikmetle muamele eder. Evet, ayet devam ediyor. Yudhulu men yeşâû fî rahmetihi. Kim Allah'ın rahmetini dilerse Allah onu rahmetinin içine koyar. Rahmetinin içine dahil eder. Eğer biri rahmete ermemişse Rabbine varan yolda yürümüyorsa rahmetten kaçmış demektir rahmeti dilememiş. Ve zalimine ada لهم azaba elima. Kim rahmetten mahrum kalırsa, rahmeti dilemezse, Rabbine varan yolda yürümezse Allah zalimlere elim, iç yakan bir azap hazırlamıştır. İç yakan azap pişmanlık azabidir. Bütün bu ayetlerden neyi anladık, neyi anlamamız gerekir? Allah'ın yakınlığını. Aslında Allah bize bizden daha yakın, şah damarından daha yakın. Ne yana dönersen dön, Allah'ın veci oradadır buyurdu. Allah insani ihata etmiş, çeper kuşatmıştır. Allah'ın ihatası içinde. Bir de Allah dilemeden sen dileyemezsin. Allah sürekli senin için rahmetini diliyor ve biz ondan kaçıyoruz manasında. Bütün bunları Allah söyledi. Allah kendine davet etti görmek üzere. Görebilmek için önce bakmak gerekiyor. Elbette ki baş gözüyle değil, gönül gözüyle, kalp gözüyle, aklımızla irade edip, tefekkür edip bakmamız gerekiyor. Mesela bir an için hep beraber böyle bir tefekkür yapsak, Allah'ın bu ayetleri üzerinde tefekkür yapsak. Rabimizin bize olan yakınlığını tatsak ne dememiz gerekir? Allah beni unutma dedi. Beni unutan kimseler gibi olmayın. O beni unutanları ben de onlara onları unuttururum dedi. Ve onlar fasıktır dedi. Evet, unutmamak için ayetlere iman etmek için tefekkür etmemiz lazım. Eğer tefekkür edersek ne olur? Elbette ki görmeye çalışmış oluruz. Bu bizim duamız olmuş olur. Allah perdeyi aralar. Neyin karşılığında? Ayetlere iman karşılığında. Ayetler üzerinde tefekkür karşılığında. Görmeyi isteme karşılığında. Ayetlerini anlamayı isteme karşılığındadır bu. Allah her şeye kadirdir, her şeyi bilendir, her şeyi görendir, her şeye şahit olandır. Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir dedi. Demek ki her birimizde şu anda Allah bizimle beraberdir. Bu hayali değil. İman hayal olmaz. Allah söylüyor, nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Demek ki şu anda Allah bizimle beraberdir. Ne yana dönersen dön Allah'ın veşi oradadır. Neden? Çünkü Allah insanı hata etmiş de ondan. Seni kaplamış. Hangi tarafa dönersen dön Rabbinle karşı karşıyasın. Rabbinin nazarı altındasın. Şehadeti altındasın. Rabbin sana nazar ediyor, sana bakıyor yani. Seni görüyor yani. Görüyor değil, seninle ilgileniyor. Seninledir. Ne yana dönersen dön, Rabbinin veşiği oradadır demek, o senin Rabbin. O seni yaratan, terkip eden, eğiten, büyüten, kemale erdirmeyi dileyen. Ve her anda bunun için sana muameleyi yapandır. Allah dilemeden siz dileyemezsiniz dedi. O senin için hayır diliyor. El esmaül hüsnasıyla tecelli edip, Rahman ve Rahim olarak tecelli edip, senin için her anda en güzelini diliyor. Nereden diliyor? Senden. Senin gönül arşından senden diliyor. En güzelini, en hayırlısını. O size şah damarınızdan daha yakındır. Sana senden daha yakındır. Yani sadece zahiri olarak değil, iç alemine tecelli eden de odur. Senin hakikatine tecelli eden de O'dur, hakikatinde O var, O'nun nuru var, O'nun güzelliği var, O'nun tecellisi var. Allah subhandır dedi yalnız, Resulüne yolunu anlat derken O subhandır dedi. Bunu zati olarak anlamıyoruz, tecellisi, nuru, isimlerinin nuru. Diyelim ki bir gün böyle tefekkür yaptık. Bir gün, iki gün, üç gün böyle tefekkür yaptık. Bu ayetler bize neyi kazandıracak? Her anda Allah ile beraber olmayı, Allah'ın yakınlığını. Bir an bile ondan ayrı olmadığımızı öğretecek. Ayetleri iman etmek gerekiyor bu şekilde eğer iman etmediysek bu nasıl hakiki bir iman olsun böyle iman olunca ne olur kendini bütünüyle Allah'a ait olduğunu tadarsın onun huzurunda olduğunu tadarsın onunla muhatap olduğunu tadarsın neyle kiminle muhatap olursan ol Allah ile muhatap olduğunu bilirsin senin için bir imtihan olduğunu, kazanma imkanı olduğunu anlar ve bunu tadarsın. Hem de bütün şiddetiyle. Her şeyin onun kuvvetinde, kudretinde olduğunu tadarsın. Ve her anda onunla muhatap olursun. Rabbinle muhatap olursun. Eğer bir sorun sıkıntı olursa halini ona arz edersin, ondan istersin. Musibet olursa o musibetin giderilmesini ondan istersin. Hiç kimseyi göremezsin. İmtihan. Muhatap alan, imtihana tabi tutan o. Yani kazanma imkanı veren o. İmtihan ağır geldiyse ya Rabbi bunu hafiflet dersin. Ama Hz. İbrahim gibi bunu görürsen durum değişir tabi. Evet, ateşe atılırken, melekler geliyor, Azrail aleyhisselam geliyor, istersen Firavun'un ruhunu alayım, ateşe atmasın. Evet. Cevap olarak ne dedi? Rabbim beni görüyor mu? Görüyor. Biliyor mu? Biliyor. Gücü her şeye yetiyor mu? Yetiyor onun benim için takdir ettiği benim duamdır. Ben bunun dışında bir şey söyleyemem. Sana bana yardım et demem yani. Hangisi geldiyse cevabı o oldu. Niye? İman etmiş. Her anda Rabbinin huzurunda olduğunu, Rabbinin kendisiyle beraber olduğunu, gücünün her şeye yettiğini, kendisini çepeçevre kuşattığını, şah damarından daha yakın olduğunu biliyor Allah insanın nefsinin kendisine neler fısıldadığını bilir dedi bir yandan şeytan fısıldıyor bir yandan nefsi kendi kendisine fısıldıyor Allah onu bilir dedi sana senden daha yakın daha nefsin bir şey söylemeden o nefsinin ne söyleyeceğini de bilir ona göre sana yardım ediyor ona göre seni kendine davet ediyor. imkan tanıyor. Hiç eksik bırakmaz. Haşa. Gitmeyenler ondan kaçanlardır. Gitmeyenler anlamaya tenezzül etmeyenlerdir. Tenezzül etmeyen diyorum. Bunu düşünmeye değer bulmayanlardır. Allah'ın ayetlerini düşünmeye, tefekkür etmeye değer bulmayanlardır. Allah'a gitmeyi Değerli görmemiş ondan. Bunun için çaba gayret sarf etmeyi yani düşünme tenezzülünde bulunamıyor. Üç gün boyunca bu okuduğum ayetleri dinlese, tefekkür etse Allah'ın huzurunda olduğunu tadacak. Ne yana dönerse dönsün Rabbi ile olacak. Kendi iç alemine bakarken de Rabbinin kuvvetini orada bulacak. İnsan bedenini kendisine ait zanneder ama bedeni kendisine ait değildir. Elbisesidir. Bütün organları çalışırken insana sormuyor. Ben çalışayım mı çalışmayayım mı diye sormuyor. Ya da insan ona çalış ya da çalışma diyemez. Hiçbir gücü yoktur üzerinde aslında. Ama onu kullanma yetkisini Allah uğruna vermiş. Hadi kullan demiş. Ama ona ait değil. Emanet. Bütün bunları düşünürken ne demesi gerekirdi? Rabbim, beni yaratan Rabbimin huzurundayım. Allah emir vermişti. Nerede olursanız olun, ister tek başınıza, ister başkalarıyla beraber olun. Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. Deki ki namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Bunların olabilmesi için bu ayetlere iman etmek gerekiyor. Ben ayetlerden bir kısmını söyledim sadece. Allah'ın yakınlığını hatırlatan ayetleri söyledim sadece. Birkaç tane. Kaç tane? Altı tane. Hepimiz mutlaka bu ayetleri dinlemişiz ve okumuşuz ayetler üzerinde tefekkür etmeyene kadar onun anlaşılması mümkün değildir. Onlar Allah'ın ayetlerini tefekkür etmiyorlar mı? buyuruyor. Allah'ın ayetlerini tedavür etmiyorlar mı? Tedavür demek, arkasındaki manaya bakmak demektir. Tabir, Köküne bakmak demektir. Derinlemesine, köküne. Köküne demek, hikmetine bakmaktır. Allah'ın neyi murat ettiğine bakmaktır. Allah tefekkür et, anlamaya çalış ve buna iman et diyor. Ayete iman etmemiz gerekiyor. İman ediyorsak bizim Allah'ın yakınlığını tatmamız gerekiyor. Tatmadan iman olur mu? Tadılmamış iman. O iman olmaz. O ilim olur, bilgi olur. Eğer tatmıyorsak bilgidir. Tattıksa imandır. Evet. İşte benim yolum demişti ya. İşte bizim yolumuz. Allah'ın huzurunda olduğumuzu tatma yolu. Her anda Allah'ın bizimle beraber olduğunu tatma yolu. Allah'ın bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu tatma yolu. Nefsimizin bile bize neler fısıldadığını bilip bunu tatma yolu. Allah dilemeden biz dileyemiyoruz. Bizimle dileyen Allah'tır. Bunu tatma yolu. Allah'ın bizimle nasıl rahmetiyle, nasıl bize edip bizim için hayri dilediğini tatma yolu. Bütün bunları bir kul tadarsa perde açılmaz mı? Perde diye bir şey kalır mı? Tadıyorsan Perdenin ne işi var? Perdenin olabilmesi için bir şeyin olması gerekiyor. Manevi bir şeyin olması gerekiyor. Manevi bir şey kalmadı ki zaten. Allah seni ihata etmiş. Sen onun nurunun içindesin. Allah'ın nuru deyince neyi anlamamız gerekir? Ben de bunu kendi müşahademle söyleyeyim. Allah'ın nuru deyince neyi anlamamız gerekir? İsminin tecellisi başka, Allah'ın nuru deyince neyi anlamamız gerekir? O nurun bir zerresi, bir zerresi hem görüyor, hem işitiyor hem biliyor, hem irade ediyor, hem her türlü kudrete sahiptir. Bütün esmaya bir anda sahiptir. Gözle görülemeyecek kadar küçük bir parça olsun. Böyledir. Allah'ın nuru deyince bunu böyle anlamak gerekiyor. Evet. Evet. Bu arada bizimle beraber olanlar da eğer yöne gitmek istiyorsa nasıl Resulüne tabi olması gerektiğini nasıl görmesi gerektiğini, anlaması gerektiğini ayetlerle anlamıştır inşallah. Onun için Allah'ın vahyiyle davet ediyoruz. Allah'a davet ediyoruz. Allah'ın huzurunda olmaya davet ediyoruz. Allah'ın huzurundaymış gibi hayatı yaşamaya davet ediyoruz. Eğer Allah'ın yakınlığını bu şekilde iman ettik ve tatlıksa ne olur? Kul Rabbine aşık olur. Dolayısıyla onun sevgisini ister, Sevdiği şeyi yapar, sevmediği şeyi de yapmaz. Sevdiği gibi olmaya çalışır, sevmediği hallerden de uzak durur. Mesela ne buyurur Dayı Kerime'de? Allah müminleri sever dedi. Ne yapar? İman eder. Allah müttakileri sever dedi. Kul Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmeye çalışır. Kul olarak, avd olarak emrini yerine getirmeye çalışır. Her neden sakındırmışsa ondan da sakınmaya çalışır. Allah mühsinleri sever dedi. Güzel olanları, güzel yapanları sever dedi. Kul ne yapar? Güzel yapmaya çalışır, güzel olmaya çalışır. Allah yolunda saf balayı mücadele edenleri sever dedi. Yani Allah için evet, hep beraber beraber olup Allah yolunda hizmet edenleri sever dedi. Onun yolunda sıkıntı çekenleri sever dedi. Allah dinine yardım edenleri sever. Allah evrari, iyi olanları, güzel olanları sever. Allah nukarrabunu sever. Kendisine yakın olanları sever. Allah kendi esmasıyla isimlenmiş olanları sever. Onların üzerinde kendi esmasını dolayısıyla onu sever. Yani Allah'ın nuruyla nur olanları sever. Allah salih amel işleyenleri sever. Allah neyi sevmez, neyi sevmiyorsa ondan da uzak durur. Allah münafıkları sevmez dedi, müşrikleri sevmez dedi, kafirleri sevmez dedi, mücrimleri sevmez dedi, fasıkları sevmez dedi, facirleri sevmez dedi, şeytana tabi olanları sevmez dedi. Şeytanlık yapanları sevmez dedi. Kendisinden, kendi güzelliğinden, esmasından mahrum kalıp zulmette kalanları, karanlıkta kalanları sevmez dedi. Ben sadece bir kısmını söyledim. Bu durumda onun neyle yürümesi gerekiyor? Allah'ın vahiyle yürümesi gerekir ki Allah neyi seviyor, neyi sevmiyor onu bilecek, onu birbirinden ayırt edecek, sevdiği şeyi yapacak, sevdiği gibi olmaya çalışacak, sevmediği şeylerden de sakınacak, sevmediği gibi olmaktan da uzak duracak. Yok. Evet. Bize tabi olanlar, bütün kardeşlerimiz için, aynı zamanda irşad vazifesi alan kardeşlerimiz için bu böyledir. Bunun böyle anlaşılması gerekir. Yolumuz Allah'ın yolu, vahyin yolu, Resulünün yoludur. Bununla beraber görme yoludur. En yüksek makama davet etme yoludur. Allah ile beraber olma yoludur. Allah'ın yakınlığını tatma yoludur. Allah'ın cemalini müşahede etme yoludur. Allah'a dost olma yoludur. İlmini, bilgisini başka kitaptan almak doğru değildir. Allah'ın kitabı dururken. Hikaye dinlemek doğru değildir. Övülmesi gereken Allah'tır. İnsanı övmek doğru değildir. Her şeyin bir siniri var. Peygamberi bile överken onun bir siniri var. O Allah'ın kulu ve Resulü'dür. Bunun dışında herhangi birini övmek, peygamber de olsa şirk olur. O evet, Allah'ın kulu ve Resulü o kamil insan, o hazreti insan, o canlı Kur'an. Ama seni de yoluna davet ediyor. Gel sen de böyle ol diyor. Bunun dışında bir övgüyle onu översen, senin de oraya çıkman gerekiyor. Örnek çünkü. Örnek olarak göndermiş. Eğer insan olmaktan çıkarıp onu başka bir varlık gibi takdim ederse biri bu küfürdür. Bu şirktir. Kaldı ki bir de eğer biri kendi şeyhini, kendi mürşidini farklı bir şekilde överse ne olur? Allah kudretini isimlerinden hiçbir tanesini bir kura teslim etmez. Allah buydu Ayet-i Kerime'de. Allah sıfatlarından birini hiçbir kura teslim etmez buyurdu. Allah kuruna yardım eder. Ona bir vazife vermişse, vazifesini yapsın diye gereken yardımı yapar. Gerekeni öğretir. Bu ayrı şey. Bu başka bir şey. Yapan Allah. Evet. Demek ki yolu yürürken Neyle yürümemiz gerekiyor? Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın Resulüyle, Resulünü örnek alarak, Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür ederek, ayetlere iman ederek, iman. Ayetleri tadarak yani. Yapalım, göreceğiz. Ayetler üzerinde tefekkür ederim. Allah'ın yakınlığını anlamaya, tatmaya çalışalım. Evet. Göreceğiz. Buradaki ayetlerin ayet numaraları da buradadır. Arkadaşlar isterlerse numaraları alıp Kur'an'dan ayetleri iyice okurlar, ezberlerler, ayetler üzerinde tefekkür ederler. Arkadaşlar birbirine dağıtabilir. Buradadır. Elbette ki Allah'ın ayetlerini okurken herkesin aynı şeyi anlaması elbette ki mümkün değildir. Neye göre anlayacak? Bilgisine göre, hikmetine göre, gönül haline göre, nefsinin mertebesine göre anlar. Ama Kur'an Allah'ın kitabıdır. Allah ona fırkan dedi. Ayıran, haklı batıldan ayıran, doğruyu yanlıştan ayıran, imani küfürden ayıran, Doğru yolla, yanlış yolu birbirinden ayıran. Müminle, münafıkı birbirinden ayıran. İmanla, küfrü birbirinden ayıran. Saf imanla, şirk karışmış imanı birbirinden ayıran. Evet. Nasıl yapacak bunu? Allah'ın kitabı Furkan'dır, evet, ayırandır yani. Allah nasip ederse, yarın Allah'ın kitabı bize nasıl fırkhan olur? Onunla nasıl ayıracağız? Hep beraber onu anlamaya çalışacağız. Birazdan Allah'ı zikretmeye başlayacağız. Arkadaşlar eğer perdeler açılsın istiyorsa bu okuduğumuz ayetleri tefekkür etmeleri lazım Allah'ın huzurunda durmaları lazım evet, ayetleri bir daha hatırlatayım Allah her şeyi ihata etmiştir ilmiyle her şeyi ihata etmiştir Allah her şeyi görüyor, her şeyi işitiyor, her şeyi biliyor. Nerede olursanız olun, o Allah sizinle beraberdir. Ne yana dönerseniz dönün, Allah'ın veşi, cemali oradadır. Allah size şah damarınızdan daha yakındır. Size sizden daha yakındır. Allah insanları ihata etmiştir. Bununla beraber Allah Subhan'dır. Yani düşünürken Allah'ın sübhan olduğunu, aklımıza gelenin doğru olmadığını bilelim. Anladığımız kadarıyla. Sadece beni yaratan Rabbim bana böylesine yakındır diyoruz. Üzerinde düşünmüyoruz. Çünkü o Subhan akıl oraya ermez ancak perdeyi böyle aralar, sen de onu görürsün, anlarsın. İmanın, görmek üzere davet etti ya, şahit oldun, gördün. Hakiki bir imana sahip oldun. Evet, Allah dilemeden siz dileyemezsiniz buyurmuştu. Öyle ki, iradene de hükm ediyor. İradenden de onu, ona ait. Daha nasıl anlatsın? Yoksa sadece sanki böyle tasavvuf bazı özel insanlara ait bir durummuş gibi anlamak doğru olur mu? Allah söylemiş her şeyi. Allah herkesi davet ediyor. Bütün kullarını onun için yaratmış. Ama tercih edenler vardır, etmeyenler vardır. Daha doğrusu tenezzül edenler vardır, etmeyenler vardır. Yani Allah'ın yakınlığını tatmak yerine, Allah ile beraber olmak yerine onun kudretini, cemalini, ismini, isimlerini müşahede etmek yerine, kendini görmek yerine, kendini tanımak yerine dünyayı ya da nefsin arzularını, isteklerini tercih eder, onun peşinden gider. Tenezül etmedi. Allah'ın davetine icabet etmedi ama nefsinin şeytanın davetine icabet ediyor. İşine geliyor. Eğer insan Allah'ın yeryüzündeki halifesi ise, Allah yerdeki, gökteki her ne varsa onun hizmetine vermişse ona sor yüklediği sorumluluk da o kadar büyüktür. Ona göre büyüktür. Allah kainatı insan için, insanı kendim için yarattım buyurdu onun sorumluluğu da öylesine büyüktür yalnız. Öyle namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz, cennete gidiyoruz. Yok öyle. Önce iman etmen gerekiyor. Şahit olman gerekiyor yani. Kelime-i şehadeti getirmen gerekiyor. Şahit oldum demen gerekiyor. Neye şahit oldum? Bir şey söylüyorum, bilmiyorum. Bu nasıl şahit olmaktır? Evet. İman, tatmak demekti, bilmek demek değildi. Birazdan zikir yaparken hep beraber Allah'ın yakınlığını tatmaya çalışacağız. Allah ile beraber olduğumuzu, bizi ihata ettiğini, bize bizden daha yakın olduğunu, bizimle beraber olduğunu, ne yana dönersek dönelim bu içinin orada olduğunu, o dilemeden dileyemeyeceğimizi, dilememizin bile onun kudretinde olduğunu, onun dilemesinin içinde olduğunu. Bununla beraber bizdeki bütün özelliklerin, sıfatların Allah'a ait olduğunu, kendinden bize verdiğini, yani görmemiz, işitmemiz, bilmemiz, irade etmemiz, sevmemiz, ona ait olduğunu, kendisinden bize verdiğini bize tecelli eden isimlerinin merhamet etmek olsun, cömertlik olsun, sabır olsun, şükür olsun affetmek olsun güç olsun, kuvvet olsun, dilemek olsun bunların hepsinin Allah'a ait olduğunu Allah'ın bize bunu halife olalım diye onun yolunda kullanalım diye, ona ayna olalım diye verdiğini düşünüyor, tefekkür ediyor, onunla evet, beraber olup Allah diyoruz. Diyeceğiz inşallah. Evet. Allah hepimizi basiret üzere olan Allah'ın yolunda, Resulü'nün yolunda yürüyenlerden eylesin. Amen. Basiret yoluna davet edenlerden eylesin. Allah'ın besir isminin tecellisine mazhar eylesin. Amin. Allah kendisine karşı besir olanlardan eylesin. Amin. Cemalini müşahede ettirdiği kullarından eylesin. Amin. Kendi kendini müşahede eden kullarından eylesin. Amin. Bütün varlıktaki hakikati müşahede eden Kullarından eylesin. Amin. Eşyanın hakikatini olduğu gibi müşahede eden kullarından eylesin. Amin. Allah bizi kendisini unutanlardan eylemesin. Allah'ın kendi kendisini kendisine unutturduğu kimselerden eylemesin. Amin. Allah bizi müşriklerden eylemesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Evet. Bu tefekkürü anladıktan sonra inşallah bundan sonra tanışmaya çalışacağız. Ama böyle bir tefekkürü yapanlar anlayacak. Onlarla tanışacağız inşallah. Yoksa ayet üzerinde tefekkür etmeye tenezzül etmezse biri yapılacak bir şey yok yani. Allah'ı dinlemeyen beni mi dinler? Allah'ı dinlemeyen beni dinlemez. Benim sözüm yok zaten. Eğer anladıysa asla kendinden söz söylemem, fikir beyan etmem. Hatta öyle ki Allah'ın yolundan başka bütün yolların üstünü de kapatıyoruz, örtüyoruz. Ne diyoruz? Buralar çıkmaz sokak. Çıkamazsın buradan. Vallahi çıkamazsın, billahi çıkamazsın. Çıkış yok. Yol Allah'ın yoludur. Her bir kul Hazreti insan Allah ile muhataptır. Allah kendine davet ediyor. Başka yedere takılmayalım. Takılanlar o şeyhleriyle, mürşitleriyle tabi olduklarıyla beraber pişman olurlar sonra. Bu yükün altından kalkamazlar. Uyan da şirke düşmüştür. Uyulan da şirke düşmüştür. Ondan. Niyeti saf olabilir. Halis olabilir. Düzgün olabilir niyeti. Yarın inşallah fırkani anlatacağım. Allah fırkhan nedir? Allah size fırkhan verir dedi. Fırkhan. Ayıran. Doğruyu yanlıştan ayıran. Hakkı batıldan ayıran. Eğer Furkan yoksa onu da ayıramaz, ayırmıyor. Elbette ki kimsenin yanlışını ya da birilerinin yanlışlarını söylemek derdinde değiliz. Bizim derdimiz hakkı söylemektir. Hak budur. Allah böyle söylemiş, böyle buyurmuş. Dileyen kabul eder, dileyen iman eder, dileyen iman etmez. Tercih insana aittir. Evet, Allah hepimizden razı olsun.